Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz fiillerde zaman. Şu ana kadar gördüğümüz kelimeler canlı ve cansız varlıkların isimleri ya da Varlıkları niteleyen ve belirten isimlerdir. Bu kelimeler bir hareketi anlatmaz. Oysa her dilde olduğu gibi Türkçede de varlıkların yardımıyla hareket eden bir eylemi anlatan kelimeler vardır. İşte bu kelimelere fiil başka bir ifadeyle eylem diyoruz. Fiil, varlıkların yaptıkları işleri zamana, biçime ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelerdir. Zaman, eylemin yapılmakta olduğunu, yapıldığını veya yapılacağını haber veren süredir. Eylemin yapılmakta olduğu süreye, şimdiki zaman diyoruz. Eylemin yapılmış olduğunu bildiren süreye, geçmiş zaman. Eylemin yapılacağını gösteren süreye ise, gelecek zaman diyoruz. Bunlar Türkçedeki üç ana zamandır. Bugünkü programımızda şimdiki zamanla cümle oluşturma konusunu ele alacağız. Şimdiki zaman genellikle eylemin konuşma anında yapılmakta olduğunu ya da yapılmaya başlanacağını bildirir. Şimdiki zaman eki yordur. Lütfen okuyacağımız parçadaki şimdiki zaman eklerine dikkat ediniz. Ben her sabah erkenden... Kalkıyorum. Kahvaltıdan önce biraz spor yapıyorum. Duştan sonra kahvaltımı hazırlıyorum. Çünkü ben tek başıma yaşıyorum. Ailemden çok uzakta oturuyorum. Şu cümlelerdeki şimdiki zaman eklerine dikkat ediniz. Şu an ders çalışıyorum. İşe her sabah Yürüyerek Gidiyorum Kurs On Gün Sonra Bitiyor Her Akşam Ders Çalışıyorum Ben Türkçe Öğreniyorum Şimdiki Zamanla Bir Cümle Kurmak istediğimiz Zaman Fiilin Kök Ya Da Gövdesine Yor Eki Getiririz Kardeşim Çok Yaramaz Bir Çocuk Hiç Söz Dinlemiyor Evdeki her şeyi kırıyor. Babam bazen çok kızıyor ve ona bir şeyler söylüyor. Ama o hiç aldırış etmiyor ve yine yaramazlık yapıyor. Arkadaşlık Merhaba, benim adım Alper. Merhaba. Benim adım Kaan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nerelisiniz? İzmirliyim. Siz nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Lisede okuyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de Öğrenciyim. Üniversitede okuyorum. Nerede oturuyorsunuz? Küçük Esat'ta oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Hafta sonunda neler yapıyorsunuz? Hafta sonunda ders çalışıyorum. Müzik dinliyorum. Gazete okuyorum. Televizyon seyrediyorum. Spor yapıyorum. Bilgisayarda oyun oynuyorum. Arkadaşlarıma telefon ediyorum. Bazen mektup yazıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Ben resim yapmayı çok seviyorum. Onun için resim yapıyorum. Bazen arkadaşlarla birlikte sinemaya gidiyoruz. Bazen de Arkadaşlarla futbol ya da basketbol oynuyoruz. Sonra evde televizyon izliyorum veya roman okuyorum. Sigara içiyor musun? Hayır, içmiyorum. Sen içiyor musun? Hayır, ben de içmiyorum. Sigara ve içkiyi sevmiyorum. Kardeşin var mı? Evet, bir kardeşim var. Dokuz yaşında, okula gidiyor. Senin kardeşin var mı peki? Evet, benim de bir kardeşim var. O, beş yaşında ve henüz okula gitmiyor. Ben her sabah, Okula servisle gidiyorum. Okulda çok arkadaşım var. Biz kantinde oturup çay veya kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra derse giriyoruz. Biz de genellikle üniversitenin kantininde yemek yiyoruz. Bazen de lokantaya gidiyoruz. Annen çalışıyor mu? Evet, annem çalışıyor. Annem öğretmen. O çocukları çok seviyor. Senin annen de çalışıyor mu? Evet, benim annem de çalışıyor. O doktor. Her gün hastaneye gidiyor. Ben şimdi eve gidiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakal. Güle güle. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Türkçe öğreniyorum.